açık bir bir Hakk'ın gizli Toprak ana. Küresel çoraklaşma sürecinde toprak ve üzerinde nefes alanlar Hazırlayan ve sunan Cem Birder İyi günler. Toprak Ananın 62. programında yeni yıla merhaba diyoruz. 2009 ve ötesi diyoruz. Bugünkü program konuğumuz sevgili Hayrettin Karaca. Hoş geldiniz Hayrettin abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> i̇yi misiniz? İyi, iyi değilim. İyi, iyi değilsiniz. Ee, i̇yi olmama haliniz gerçekten çok değerli. Çünkü iyi olmama sebeplerinizi tahmin edebiliyorum. Evet. Geçen hafta önemli bir adım attınız. Aslında adımlarınızın bir parçasıydı. Ankara'da Çılgın ihtiyarlar olarak çok önemli bir çalışma yaptınız. <gülüyor> Önce biraz bunu dinleyelim sizden. Evet. Ankara'nın havası nasıldı? Efendim hava tam istediğimiz gibiydi. Ben beyaz kar yağıyordu. X2 idi. Bu ihtiyarlar üşecek diye üşecek diye önleri koptu. Halbuki <gülüyor> onlar üşüdü. Evet. Biz üşümedik. Bir buçuk saat kadar oturduk. Bir buçuk saat kadar kar altında kar açık aldı, havada oturdu. millet meclisinin önünde, önünde bir eylem yaptınız. Yaptık. Bu eylemin diğer ortağı ise Muazzez İlmiye. Arayalım mı kendisini? Bir de ha, arayalım. Beraber bakalım. bir konuşalım bakalım. Arayalım arayalım. Tamam. Ben Muazzez'i yapamam zaten. Tamam. Alo. Muazzez. Evet. Şimdi ben açık radyodayım. Bu seninle olan aşkımızı beraber anlatalım diyorum. Biriyle olmaz diyorum. Şimdi muazzezimden istiyorum. Muazzezim de bunu anasın Bir niçin çıldırdık? Niçin Ankara'lara gittik? O sıcak havalarda böyle nasıl oturduk? Hadi bakalım bir anlat. Niçindi o? radyoda anlatayım? Radyoda seni dinliyorlar şimdi. Efendim biz işte birdenbire iki çılgın karar verdik iki gün içinde Ankara'ya gittik. Bizi yakan, üzen bu toprakların satılması bizi bu hale getirdi. Hiçbir şey düşünmedik. Onun için çok da mutluyuz gittiğimizde. Havada karlı olmasına rağmen çok iyi oldu. İnşallah bu milletimizi biraz uyarır. Orada her tarafta. Topraklarımızın satıldığını duyuyorum Bugün yine bana şeyler geldi elektronik postayla Nerelerde neler satıldığını son derece üzülüyorum Biz, Bizi yakıyor bilmiyorum başkalarını yakmıyor mu Satanların nasıl bu kafası buna ermiyor Vatan toprağa satılır mı Bunu niye düşünmüyorlar Son derece üzülüyorum ve üzülüyoruz. Hayrettin'le beraber el ele böyle dolaşacağız bütün Türkiye'yi. Evet Muazzez gerçekten çok duygulu, çok içten olduğunuzu hissediyoruz. Çok üzülüyoruz. Sizlerin Vallahi... sizlerin bu adımının aslında toplumun tüm kesimlerine bir ivme vermesi, bir enerji vermesini diliyoruz. Önümüzdeki dönemde sanıyorum bunları sürdürmeyi de planlıyorsunuz. sürdürecek boş oturmayacağız. Herkes ayağa kalkınca da... Bunu bütün bunu yapanların duymasını istiyoruz. Birazcık görmesini, biraz izanla bunları düşünmesini istiyoruz. Bu kadar düşüncesizlik olamaz. Yani bir avuç toprağımız, bir de üstelik başbakanımız çocuk yapın diyor. Nereye koyacaksa o çocuğu bütün yabancılar topraklarımızı alınca. Ne yapacağız? Evet. Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Hiç kimse kalmayacak. Hadi biz gideceğiz. Nasıl olsa gider ayakdayız. Ama sizlere <gülüyor> kalacak bu vatan. Yazık günah değil mi? Evet. Onun için düşünüyoruz. Sevgili Muazzez Hanım'ın e, yorumlarını aldık. Telefon hattında bir sorun var. E, kesildi ama sanıyorum mesajı verdi Muazzez Hanım. E, nasıl düşünüyorsunuz Hayrettin abi? Şimdi tabii bu yalnız Muazzez'den bana kalırsa bu Gösterdiğimiz heyecan, etkinlikler, işte tepki diyelim bir ara bu süre biter gider. Şimdi bizim niyetimiz veya arzumuz bütün toplumca bu davaya ortak olmak, ülkenin varlıklarını paylaşmakta birbirimizden kavga ediyoruz ama ülkenin sorunlarından pay almaya hiç niyetimiz yok. İşte bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde bu var. Evet. Şimdi ben artık bizi izleyenlere, bizim efendim yazılarımızı okuyanlara şunu sesleniyorum. Artık bu bir ulusal savaştır. Yeni bir kurtuluş savaşıdır bu. O bir silahla kazanmayacağız bu sefer. Biz imanla, inançla kazanacağız. Evet. Bütün mesele burada. Kırarak, dökerek bir yere varamayız. Evet. Bu hükümetlerimizi suçlayarak bir yere varamayız. Evet. Suçladın ne oldu? Evet birbirimizi kırarak birbirimizi suçlayarak değil bir Olma. takım hatalarımızı yapıcı olarak yapıcı birbirimize olarak. ikna ederek ya, evet. bir kol kola el ele harekete evet. geçmek zamanı belki 2009 evet. senesini belki böyle düşünelim. Evet. 2009'da dediğiniz gibi artık dünyada savaşlar e, bazen silahlarla yapılıyor ama çoğu kez silahsız yapılıyor çok ciddi ince stratejiler yapılıyor. Bunların oyunlarına gelmemek lazım. Çünkü bu topraklar çok zor kazanılan topraklar. Dünyanın gözünün olduğu topraklar, Anadolu toprakları değil mi? Bütün kültürün, dünya kültürlerinin yeşerdiği topraklar. Ama biz bunları para karşılığı satarsak gerçekten gelecek nesiller çok zor durumda kalacak. Şimdi bana sordun ne yapacağız? Evet. Şu günden, şu saatten, şu saniyeden başlayın. İlgiler kimlense soru için bunun dışında bir sorun olabilir. Yalnız topraklar değil. İlgilere ne olursunuz? iki satır bir şey yazın. Telefon edin, e-mail gönderin... Bir milyonlarca gönderelim bunu. Evet, e-posta diyelim. E-mail demeyelim, değil ha, mi? E-posta diyelim <gülüyor> bak. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çünkü sizin çok hassas olduğunuzu biliyorum kültürümüz <gülüyor> konusunda. Doğru. Evet. Dilim eşek harısı solsun. Estağfurullah. <gülüyor> Ama yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Burada burada kırmızı biber var mı? <gülüyor> buluruz. Getir, getirin. Buluruz. Şey evet. şunu da evet. bir daha evet. bir daha kullanmayayım. Tüm iletişim <gülüyor> araçlarını kullanarak bir baskı bir şey, kurmamız gerekiyor. Bu, Baskı yani tepki, tepki, evet. vatanda hissemiz ve duygularımız. Evet. Bunu yapabildiğimiz gün başarılı oluruz. Uyumayalım. Ülkemiz gidiyor. İşsel altındayız. Dil ve kültür giderse ulus gider. Toprak giderse hepimiz gideriz. Evet. Bugün dünyada tarım alanları varsıl ülkeler tarafından, yoksul ülkelerden satın almaya hızla devam ediyor. Hızla evet. devam evet. ediyoruz. E, evet. Japonya'nın tarım alanlarının yüzde 52'si, Güney Kore'nin yüzde 44'ü vesaire, Tayvan'ın yüzde 32'si vesaire vesaire. Verim gücünü kaybetmiş Japonlar pirinç üreticisine dünya fiyatlarının altı misli, bir değil iki değil, altı misli destek veriyorlar. On senedir bir gram fazla pirinç alamadılar. Toprağın canını almış artık. Evet. Biz Bir yapıyoruz. Gübrelemeyle, aşırı gübrelemeyle, bilinçsiz gübrelemeyle, yanlış sulamayla, ilaçlamayla, ilaçlamayla yanlış sulamayla toprağı öldürüyoruz, canını alıyoruz. Evet. Farkında değiliz bunun. Değiliz. Ama canı <gülüyor> kalan toprakları da satıyoruz. Satıyoruz bu hani amaçsızcı kullanım dediğimiz evet verimli en verimli tarım alanlarına sanayi kuruyoruz. Birinci sınıf tarım arazilerine sanayi kuruyoruz. Deniz kenarlarına o yerlere ee, nedir o tersane kuruyoruz Yalı yalı olay bu. sazlıkları kurdum diyor. Sazlıkları kurduk merak etmeyin diyor. Ya o sazlıklar bir ekosistemdir. Sazlıklar evet. olmazsa balıklar nerede yumurtlayacak? Nerede ürüyecekler? Kimse bunun farkında değildir. Evet, evet. Artık bu işin şakası yoktur. Bakın şimdi elimizde kaynaklar var. Nedir o? Araplardan Türkiye Türkiye'de tarım yatırımı planı. 100 milyon hektar istiyorlar. Bu Alman, Araplar, Suudi Arabistan kendi bu da üretimini, evet. üretimini kısıyor. Toplam 5 ülkeden 100 milyon hektar istendiği söyleniyor. evet. Evet. şimdi peki ama biz Türkiye'nin hala ya şu günü bile gıdasını kendine yetmediğini, varsaları yetiyor ona şey yok. Çiftçiye yetiyor ama köylüye yetmiyor. Açız, yoksuluz, fakiriz, çaresiziz. Kentliye yetmemeye başlayacak bir Kentliğine... gıda krizi söz konusu ve parasını verir alırız mantalitesi var bu parasını veririz alırız manteltesi. hatta tohum için çok geçerli bir mantalite. <gülüyor> en büyük tehlike çünkü gıdanın gelecek için en büyük silah olacağı artık aşikar. Bugün Suudi Arabistan kendi suyunu kullanmamak için dışarıdan Dış ithalat yapmayı ithalat ve toprak yapmayı almayı başım. planlıyor. Kendi imkanları olduğu halde bunu korumayı düşünüyor. 2016'ya kadar kendisi buğda üretimini kesiyor. Evet. Ama sularını muhafaza etmek için Evet. E bunlar artık bir ulusal strateji haline gelmiş. Dünya dediğin gibi dünya gıda şeyi artık bugün silahlanmanın ötesi geleceğin el konuk silahı buğday. Evet burada el, silahı, Evet buğday. Burada özelleştirme diye bir genel resim çekmek çizmek yerine yani bankaların, endüstrinin endüstrileşmesiyle toprak arazilerin yani tarımsal nitelikli toprakların satışını çok ayrı kefelere koymak lazım değil mi? Mesela Avrupa Birliği her şeyini özelleştirirken tarım topraklarını bir kenarda tutuyor. Onu koruyor, onu satmıyor. Yani bir sınır koymuş. Evet. Tarım ülkenin değil, tüm canların dünyada yaşayan tüm canlıların bize hayat veren o ekosistemin yaşadığı yerdir o ya. O yoksa ben yokum. Onu farkında değiliz. Kendi kendimizin katili olmuşuz bu. Aşırı tüketimle. Ama en önemlisi topraktır. Türkiye'nin bakın 1945'den bugüne kadar hükümetlerin hepsi Türkiye'nin toprağına Doğasına, ormanlarına hizmet ederek değil, tüketerek, yok ederek ihtar olmayı amaçladılardır. Amaçladılar, bunda pek hala başarı oldulardır. Peki biz ne yaptık? Bak ne güzel suçladım değil mi? Ama ben ne yaptım onu sormuyorum. İşte o vakit suçlu benim. Evet. Suçu başkalarını aramak zaten en büyük hata. Önce kendi müdafahamızı ortaya koyacağız. O halde ben bir tepki gösterdim mi? İşte benim vatandaşlarım istediğin ne olursunuz üşenmeyin. iki satır bir şey yazın. Telefon açın. Elektrik poposuyla. Evet, iletişiminiz. <gülüyor> iletişimini kurun. Bir efendim milletvekilini gördüğünüz vakit yakasına yapışın. Toprakları sattıramayı satamazsın deyin. Yani yapışın demek ille yani böyle bir filen değil. Yani onu anlatın. Evet. Dur biraz beni de dinle vatandaşlar diyelim. Evet. Sanıyorum geçtiğimiz 30 Ağustos'ta e, Genel Genelkurmay tarafından verilen bir resepsiyonda sizin bu konulara ilişkin Başbakanımızla da bir görüşmeniz oldu. Ayaküstü diyelim. <gülüyor> e, ve bu görüş Ayaküstü değil, ayaküstü evet. değil. Evet. Şimdi, şimdi bak, kısaca değinelim istiyorsanız şimdi o günkü toplantınıza, görüşmenize. Çok kalabalık. Evet. Efendim. Basını var, basını yardım ama koruma zinciri var. Böyle 4-5 şey olmuş, kat olmuş giremiyorum baktım efendim başbakanımız cumhurbaşkanımız büyük mütevzi başkanımız genelkurmay başkanımız bir oturuyorlar evet ben genelkurmay başkanımızdan Türkiye'nin terastama olayına başladığımız için tema olarak tema evet, olarak evet ondan da cesaret olarak dedim ki şeylere ben gideceğim Bakın genel Genelkurmay Başkanım beni çağırdız dedim. Evet, evet. Beni çağırdı dedim. Çıktım gittim baktım Genelkurmay Başkanım kendi görüşü hakkında bir eee hatırasını anlatıyor. Ben bitireyim sonra sen anlatır dediler. Anlatırsın dedi bana. Bana da bir sandalye getirdiler. Oturdum. E, Başbakanım bana çok efendim hoş karşıladı. Hatta bir ara abi dedi. Evet, <gülüyor> 20 dakika kadar sürdü efendim. Ben ona dedim ki bir şey istemeyeceğim, bilgi vereceğim, yalnız bilgi vereceğim. Tabi hükümet sensin, ne istersen yaparsın. Ama beni dinle, İstanbul'a geleyim, beraber oluruz dedi. İşte dört ay geçti galiba. Siz bir randevun bekliyorsunuz sayın başkan. Tabi tabi bekliyorum. Evet. Ama Yani başbakanı gücendirecek, başbakanı bundan bir şey. Varamayız yani evet. hadi azarladın gücendirdin. Kendisine evet. söyledim. Evet. Ne dedin dedim ben bu işin daniskasıyım. Ben de çıktım cevap verdim. Peki Türkiye bir şey kazandı mı? Hayır. Hadi bunu bırakalım artık. Evet, evet. Ben bilgi vereceğim. Yaparsın yapmazsın. Kesinlikle. Şimdi hakikaten niyetim bugün Türkiye'yi idare edenleri azarlamak değil. Bilgi vermektir. Ama onu da işte böyle hep beraber yaparsak olur. Bu efendim, muazzezden hayretinin işi değil. Ama biz hayatımız boyunca Türkiye'nin her sorunlarına sahip çıkmaya karar verdik. Sebebi de şu. Biz e, muazzezden beraber aldığım dünyanın en büyük ödülünü aldık. Nedir ödül biliyor musun? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduk. Doğru. O ödülü aldık biz. Her ödülün kişiye verdiği bir görev vardır. Şimdi biz o görevi yapıyoruz. Ama bütün vatandaşlarım da o ödülü almadılar mı? Böyle bir ülkenin vatandaşı olmak kimlere nasip olur ki? Çok bu haklısınız. Anadolu evladı olabilmek kime nasip olabilir mi? O halde gelin bu görevimizi yapalım. Evet, evet. bu adımlarınızı bizlerin sürdürmesi en büyük görevimiz bu bilinçle, bu vatandaşlık gururuyla diyelim. İsterseniz bir türkü arası verelim. Ruhi Sudan bir parça dinleyelim. Bir karaca olan, dinleyelim. Dinleyelim. olan türküsü dinleyelim. Atladım girdim baba. Baba derken bağ, bağ. demek istiyor. Dinliyoruz. <gülüyor> Atladım girdim bağda, atladım girdim bağda Alnım değdi yaprada, alnım değdi yaprada Sevdiğimi verseler de, sevdiğimi verseler Girmem kara toprağa da, girmem kara toprağa Sevdiğimi verseler de, girmem kara toprağa Kayalar kertilir mi, de kayalar kertilir mi? a terlik yırtılır mı da, terlik yırtılır mı? Ergen kız cahil olmam da, ergen kız cahil olmam. İnkardan kurtulur mu da, inkardan kurtulur mu? Ergen kız cahil olmam da, inkardan kurtulur mu? Çıktım damla olamaya da çıktım damla olamaya İndim yar yollamaya da indim yar yolla Yargedikten aşarken de yargedikten aşarken başladım alamaya da başladım alamaya yargedikten aşarken de başladım alamaya Hey gelinler hey kızlar da babalım boynu ne gelinler hey kızlar da babalın boynuysa Vurun vurun öldürün de yalın ya koynuza Vurun vurun öldürün de yalın ya koynuza Arılar da konmaz oldu pürene Şükür olsun bu sevdayı verene Toprak Ana programında sevgili Hayrettin Karacay'la bugün 2009 ve ötesini konuşuyoruz. 2009 ve ötesinin Türkiye için, Türk ulusu için nasıl önemli olduğunu aslında çok küçük gözden kaçan değerleri bütün bütünlüğünü görerekten hareket etmemizin önemini konuşuyoruz. Toprak ve özellikle tarım arazilerinin satışı konusunda Türk ulusunun bilinçlenmesi gerektiğini, tepkisini ve cevabını vermesi gerektiğini konuşuyoruz. Ee, Hayrettin abi galiba bana birkaç e, örnekleme yapacak. Ee... Şimdi doğru söyledin. 19 Temmuz 2003'te 49 19 sayılı yasa çıkıyor. Bu toprakların satışını engelliyor anayasanın. Ona rağmen 18 ay sonra çıkıyor. Ve de çıktığı neşe dilden, günden itibaren 3 ayda yürürlükte kalıyor. Böyle bir şey olabilir. Yani kanun daha doğrusu anayasa maddesi, maddesi yürürlüğe girdikten sonra 3 ay sonra gündeme geleceği ve yürürlüğe gireceği ifade ediliyor değil ifade mi? mi? Yani işte anayasa mahkemesinin kararlarına saygı gösteriyoruz. Ama bir vatandaş olarak niçin bunu uzatıyoruz? O süreç içinde vatan toprakların satılmasının ne demek olduğunu... Bu beni çok üzüyor yani. evet Ama şimdi bu yasa rağmen tekrardan yeniden bir yasa çıkararaktan vatan topraklarını satmak için imkan kazanmaya çalışıyoruz. Ve bana diyorlar ki Sayın Karaca buyurun hiç artık merak etme biz bu toprakları e, Türk firmalarına satacağız bana bir Türk firması gösterin ki bunu alacak kadar parası olsun da ecnebi ortağı olmasın. Evet. Yok öyle bir firma kalmadı. Şimdi bakın nasıl nasıl yine sanki bir vatandaşıma satar gibi ecnebileri satmanın yolunu arıyorlar. Avrupa topluma ...gireceğizmiş. almayacaklar belli ya. Ama orada uyum yasası varmış. Onun için suları özelleştirmemiz lazımmış. İşte ilk olarak bir barajı özelleştirdik. Hatta Avrupa'nın bize bir ihtarı var. Ne diyor? Sakın ha diyor. Dicle ve Fırat'ı öyle siz idare edemezsiniz. İsrail'in de dahil olduğu bir konsorsiyumlu idare edecektir. Ya anladım. Suriye'nin, Irak'ın bizim sularımızda hududu aşan ülkeler oldukları için onlarla oturup konuşuruz. Evet onların da bir hakkı var Peki, muhakkak ki. ama. Avrupa sen nereden çıkıyorsun? çıkıyorsun? Tabii. Neden İsrail'i koyuyorsun ortaya yere? İsrail benim hudut, hudut şeyim mi? Komşum o, değil o, ki. Ortağım mı? Evet. Bakın biz bunlara karşı basın olarak cevap veremedik. Evet. Vermiyoruz. Ama şimdi her şeye rağmen iddia ediyorum. Her şeye rağmen eğer basın, medya, televizyon bu davaya destek vermezse. Ve üniversiteler demek lazım. Şey, üniversiteler çok önemli. Üniversite her şey, hepimiz. Evet. Hepimiz ama basın ve medya bana göre bu işin şeyinde bak. Spor sayfamız var. Maçlar bitti. Altı sayfa doldurulacak. Ufak resim yine kocaman resim koyacağız ama spor sayfasını dolduracağız. Evet, hiç boş Dedikol, dedikoları yazacağız, dolduracağız. Peki ekonomi sayfası var. Ben de anlamıyorum ekonomi sayfasını ciddi anlamıyorum. Öyle bir var ki e, kim anlıyor kendi işleri alı veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten anlaşılan kurallarıyla bugün geldiğimiz noktada belli. Kültür sayfası var, efendim. Ama ben bir tarım ve toprak sayfası istiyorum. Ama bu sayfa için de ki bu sayfaları okumuyorlar. Öyle diyenler var. Okumaları aşk başka. Okutturmak başka. Evet. İstediğim şu. Bir vasıta temin edeceksiniz. İçine de bir muhabir koyacaksınız. Anadolu'da basmadık yer bırakmayacak. Bakın o gidin köylüyü, gidin o toprağın çektiği karı o vakit onu yazın. Evet. Onu yazın. Bak <gülüyor> nasıl artacak tirajınız o vakit. Kesinlikle. İsterseniz temennilerimizden biri 2009 için gazetelerin toprak, köylü, çiftçilik ve tarım için bir sayfa, en azından birer sayfa ayırması olsun. Çünkü gerçekten söylediğiniz gibi yaşamsal olan bu değerleri kent insanı unutmuş vaziyette, toprağı unutmuş vaziyette. Ee, varsa yoksa tüketim diyoruz ama toprak geleceğimizin, gelecek nesillerin çocukların yaşam alanı. Ee, programımızı burada kapatmak zorundayız Hayrettin abi. Kapatırken, kapatırken ben bir son cümleyi söyleyeyim. Tanrı'nın kişilere verdiği nice nimetler vardır. Hayır, evlat verir, servet verir, sağlık verir, verir, verir, verir. Ama toprağa hizmet etmeyi nasip etmişse okulun çok özel bir kısıldığı. İşte ben şimdi basına da söylüyorum bunu. Eğer toprağa hizmet edebilirseniz tüm canların yaşamını, dünya durdukça yaşamını sağlayacak bir hizmet yapmış olacağız. Bu kimlere nasip olabilir? Evet. Basın bu şansı kullansın. Evet, basının ve hepimizin toplum olarak her bir bireyin bu şansı kendi ölçülerinde kullanabilmesini temenni ediyoruz. Hı. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve size ve herkese tüm dinleyicilerimize güzel, huzurlu, barış dolu bir 2009 yılı temenni ediyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Allah kula yakın, kuldan hakkın gizli hazihazilesi toprakta. Toprak yarim, küresel çoraklaşma sürecinde toprak ve üzerinde nefes alanlar. <gülüyor> Cem Birder hazırladı ve sundu.